D'ye mektup Andre Gorz üzerine bir okuma Hazırlayıp sunan İhan Çetin Kaya <Gülüyor> İyi akşamlar sevgili Açık dinleyenleri. Ee, bir süredir sizinle... ...Andre Gors'un... ...DY Mektup adlı... ...metnini paylaştım. Beş bölümden oluşan bir okuma... ...gerçekleştirdim. Ee, bu programda bunun... ...bendeki yansımalarını... ...ama öncelikle... ...bunun nedenini... ...ve ne kadar etkilenmiş olduğumu... ...ve bunun nedenlerini size, sizinle... ...paylaşmak istiyorum. Ee, öncelikle... Metinle ilk tanışmam Fransızca aslından oldu. E, dolayısıyla da benimle bu metni paylaşan ilk defa paylaşan Hande Demircioğlu yanımda. Kendisinden öncelikle birazcık e, bize Gorz'u tanıtmasını rica edeceğim. İyi akşamlar. Andre Gorz'ı e, direkt yani tanıtım. E, 20. yüzyılın diyelim, ekoloji, çevre-insan ilişkileri ve insanlığı yok eden meta üretimi düzeninden kurtulma arayışını anlamlandıran, sürekli sorular soran, bunu yaparken de doktrinlerden ya da vaaz edici bir hoca olmaktan uzak, hoca tavrından uzak bir dost, bir arkadaş diliyle, 20. yüzyılın başkaldırına entelektüellerinden biri olduğunu söyleyebiliriz. Ee, öncelikle benim için neden şu an diye soracak olursanız, birazcık kendi sürecimden ve kendi zaman sahneğimden bahsetmem gerekir. Çok kısaca tesadüf diye bir şey inanmadığım için okumalarım da hep bu, bu yönde gerçekleşiyor yani. E, ve Andre Gors'la e, bu metin e, aracılığıyla tanışmam e, tam da e, güncel sanat alanındaki edimlerimin e, bir şekilde bana verdiği dersleri soğurduğum ve onları geri yansıttığım bir döneme denk geliyor. Dolayısıyla e, benim için anlamlı olan kısmı e, öncelikle e, bu metinde e, Andre Gorz'un ...kendi yaratım sürecine dair... ...sürekli tetikte olma halini... ...bizimle paylaştığı... ...fakat bunu yaparken onu biricik kılanın... ...bunu... ...tam da distopik bir çağda... ...sonsuzluğa değen diyelim... ...bir aşk... ...üzerinden anlatması... ...idi diyebilirim... ...dolayısıyla... ...işte o hayattaki o eş zamanlılık... ...tam da o eş olma hali... ...o... ...üst üste örtüşen... Zamanlar ve farklı farklı başkalar olarak bir bütün haline dönüşebilme yetisi. İşte yaratıcılığı körükleyen ve her edimde bir sonrakini değerli kılan o yaratıyı bir sonraki yaratıya hazırlayan ipuçları sunduğu için aslında çok da içten gelen bir takım deneyimlerini ve bizimle olan o İçten entim ilişkisini paylaştığı için benim için çok değerliydi. Aa, ama öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Benim için hayli zor oldu hmm, Fransızca aslını okuyup sonrasında isim olarak son mektup olarak her seferinde her bölümün başında bu metni sunmak. Dolayısıyla aa, çünkü bu metnin orijinal ismi D'ye mektup burada ciddi bir Bence problem görüyorum Çünkü son mektup Tam da bu metnin doğasına ters bir doğasına ters bir söyle söylem içeriyor Aslında burada Dorin de tam da bir sonsuzluğa o aşk bir sonsuzluğa ulaştığı noktada biz onu bir son son mektup olarak değerlendiriyoruz işte bütün bu bu bu başlığın çevirisi sonra kitabı elime aldığımda Fransızca met, orijinal kitabın e, folyo yayınlarından çıkmış orijinal metnin kapağı ve Türkçe metnin, Türkçe kitabın kapağı bana m, ciddi bir azıcık ciddi belki değil azıcık bir program e, teşkil ettiğini gösteriyor. Çünkü açıkçası e, burada orijinal metnin kapağında e, birbirlerine dans adımlarıyla e, eşlik eden, İki insanı görürken, bu metin, Türkçe metinde sanki bir düğün davetiyesine bakıyormuşum gibi hissediyorum. <gülüyor> Dolayısıyla burada tam da aslında, tam da eleştirmek gereken ve gorzu, bu metin üzerinden eğer bir parça anlayabilmek istiyorsak, buradan yola çıkmak gerektiğini düşünüyorum. Yani evlilik ve o ilişki biçimi, ya yani onun evliliğe bakışı, o reddi, bütün o sürecinde bunun sorgulamasını yapması ve aslında Dorin'den öğrendikleri. Hmm. Bilmiyorum bu konuda, e, hani sen ne düşünüyorsun Hı. ama benim için e, en büyük problem hani bu süreç içerisinde açıkçası bu oldu. Büyük dediğim fazla abartmıyorum. Çünkü metnin bendeki etkisi o kadar büyük ki hiçbir şey bunu etkileyemez ama e, böyle bir problem yaşadım açıkçası. Evet, e, yani Türkiye'de çeviri her zaman sorun ama bu metin özelinde bence de dikkat edilmesi gereken bir konu ee, bir kere son mektup ya yani bir sonluluk son sözcü sonluluk ifade ediyor tam tersi Dorin ve Andre Gorzun hikayesi bir bitimsizlik bir sonsuzluk üzerine kurulu. Ee, ve bu kendi e, Gorzun Dorin'e yaşadığı aşk tutkusu Ötekiyle ve sadece onunla ruh ve vücut olarak bir tür titreşime girme hali olarak betimlediği bir şey. Felsefenin ötesinde ve dışında başka bir dünya sunması vs. Ama kitabın aksı... Evet. evet, yani tam da bu noktada aslında Hı. bir küçücük bir saygı duruşu olarak metinden tam da bu bölümde bir sığınmacı olarak ile karşılaşmasından sonra hayatının nasıl bir e, seyir izlediğini ve nasıl o m, e, o hayata tutunma biçiminin onda yarattığı etkiyi anlattığı küçücük bir pasaj okumak istiyorum ama Fransızca aslında. Çok küçük. E, tamamen bu benim e, içsel serüvenimin kendimle e, e, okurken çelişmemin e, bir m, reddi diyebiliriz ve bunun için bir saygı duruşu küçücük. E, Tu m'avais fourni la possibilité de m'évader de moi-même et de m'installer dans un ailleurs dont tu étais la messagère. Avec toi, je pouvais mettre ma réalité en vacances. Tu étais le complément de l'irréalisation du réel, moi-même y compris auquel j'ai procédé depuis sept ans ou huit ans par l'activité d'écrire. Tu étais porteuse pour moi de la mise entre parenthèses du monde menaçant dans lequel j'étais un réfugié à l'existence illégitime dont l'avenir ne dépassait jamais trois mois. Je n'avais pas envie de revenir sur terre. Je, pouvais re... Je trouvais refuge dans une expérience merveilleuse et refusais qu'elle soit rattrapée par le réel. Je refusais au fond de moi ce qui, dans l'idée et réalité du mariage, implique ce retour au réel. İşte, <coughs> ister istemez geri döndüren bir anlaşma olarak gördüğü için hep karşı durduğunu anlıyoruz. Fakat e, Dorin zannediyorum e, bütün süreci boyunca ona e, bunun tam da e, aslında kendi varoluşuna e, tutunmasını e, sağlamaya çalışan bir e, destekçi olarak hayatında var olduğunu e, hissettiren kişi olarak ve onu yaratım sürecinde her zaman her noktada de destekleyen ee, ...ama kendisi de... ...bu şekilde beslenen bir karakter olarak... E, ...var oluyor. Evet. 58'de... E, ...Gorz'un ilk... ...yayınladığı... ...Hain e, adlı çalışma... E, ...sartında ön söz yazdı. E, Gorz'un... ...kişisel yaşam... E, ...patikasıyla varoluşçu düşün... ...arasındaki ilişkiyi sergileyen... ...bir tür varoluşçu manifesto olarak... E, ...karşılandı. E, bu... Bu otobiyografik çalışmanın izlerinin de biraz analiz edildiği bir kitap. Yani izlerinin de iz görüldüğü bir kitap. Ama bütün e, Gorz'un düşünce dünyasına baktığımızda elveda proletaryada ya da işte iktisadi aklın eleştirisinde e, mevcut e, siyasi ve iktisadi ilişkilerin tamamen reddi üzerinden e, giden ...reddi e, ve insanların çalışması, çalışmasından doğan sefaretler... ...yani çalışma hayatının, iş disiplin disiplininin... E, ...sermaye ve bilim arasındaki e, ittifaktaki çatlakların... E, ...bunların e, birim birim analizinin yapıldığı eserler olduğunu görüyoruz. E, bütününü okuyan bir yani Goruz'un bütün eserlerini okuyan birinin bu kitabı okuması okuma biçimiyle ona dair hiçbir şey bilmeyen birinin okuma biçimi arasında bir fark var mı derseniz yok diyebilirim. Yani evet. çünkü şey çok güzel bir bütünlük, çok güzel Kesinlikle, bir birlik. Ona katılıyorum. Bu metinde çok ciddi bir o anlamda tırnak içinde beş zamanlılık var sanki. Yani bütün metin boyunca bütün yaratısını sorguladığı ve hain üzerinden mesela sürekli bu Dorinle olan bu ilişkisini de e, sorguladığı ve e, hakkını verdiği bir süreç yaşatıyor bize de. E, Gorse'un altını çizdiği en temel şey e, faydacı yaklaşımla liberalizmin, liberal dünyanın ya da neoliberal politikaların işte insanın öz gelişimine e, vurduğu baltalar bunun vurduğu, e, bunun kırma, buradaki kırılmaları e, kırılmalar üzerinden gidiyor ve kendi Gündelik hayatındaki kırılmalarının da analizini sadece Dorin ve kitapları üzerinden değil tam da kapitalistçığın insan ruhunda yarattığı sefalet işte kitaplarının adını da belirtir. Açtığı bu yarattığı bu sefaleti gözler önüne sermesi adına önemli. Bir de bence açık radyoya da çok ilintili olan bir süreç var. Yani buradaki programların çoğuyla ilintili. Çevrecilik ve özgürlük, çevre ve özgürlük hareketinin insanın doğaya olan, insanın insana olan müdahalesinin dışında insanın doğaya olan müdahalesinin de araştırılması gerektiğini ve buradan yeni bir dil üretilmesi gerektirdi gerektiğini ya da doğa doğa üzerinde yeni bir dil. ...kurmamız gerektiğinin... ...ilki işaretlerini veren filozoflardan biri... ...bu anlamda da çok kıymetli... ...diye düşünüyorum. Evet bu... ...mesela bir tane cümlesi çok etkileyici... ...yoksul olduk... ...ama hiç çirkin olmadık diyor. Dolayısıyla buradaki bu gündelik hayattaki... ...bu estetikten... kopuş ...şey doğru serzenişini sürekli gördüğümüz bir metin bu. E, ve bu doğayla olan bütünleşmede e, ben yine e, Dorin'le olan ilişkisine dönmek istiyorum. E, Dorin'in çok ciddi katkısı var. E, ve o bütün o metin e, boyunca Dorin'in hayvanlara olan sevgisi onlarla iletişim biçimi bütün o nursery rhyme'larında anlatmaya çalıştıkları ee, Gorsi için çok değerli ve hepsi birer köşe taşı gibi aklında ve hepsini e, net bir şekilde o pür Fransızca ile o aç, apaçık, saf, e, o çok um, sade fransızcasıyla çok etkili bir biçimde verebiliyor. Zannediyorum edebiyatın büyüsü e, dediği noktada bu olsa gerek. Hı hı. Ee, i̇nsanın öz gelişiminin e... İşte metalaşmış üretime tabi kılınamayacağını ya da kılınmaması gerektiğini bence bize her fırsatta hatırlattığı için <gülüyor> anlamlı. E, bu kitapta olan da bu işte asla çirkinleşmedik gündelik hayat aktarımı da insanların el yordamıyla da olsa e, bu mücadeleye karşı sürdürdükleri küçük mücadelelerin kes, e, keskin tespitlerle birleştirilmesi söz konusu. E, bu çok önemli bir e, Hiçbir bir ilişkiden doğru bir karşı duruş bir başkalık sergileyebilme hali üstelik tam da sistemin işte en küçük birimi aile işte kapitalizmde en küçük evet Çünkü o yüzden aile üzerinden aileye yeni bir aile birlikteliğe yeni bir bakış Kesinlikle. getiriyor oluşu bir kere her şey dönüşü cesaret Cesaret verdiğini söylüyorum. Cesur kaldığını söylüyorum yani. Ta, tam da bu yüzden aslında belki programı e, ya da bu e, e, süreci özetlemeye çalıştığımız bu küçücük sohbeti bu şekilde açmak istedim. Tercümedeki olan, tercümede bizim e, karşılaştığımız bu tehlike tam da yani bu düğün davetiyesini boşuna söylemedim aslında. Evet. E, tam da bu e, evliliğin tırnak içinde belki başka türlü okunması. ...tersten okunması... ...başka türlü bir tanımla... ...ilerlemesi... ...çünkü şöyle bir kısım var... ...ancak kendimiz için yaratacağımız yere... ...sahip olacaktık... Yani ...ve tam da bir güvensizlik... ...üzerinden varoluşa karşı... ...hayata karşı olan o güvensiz... ...yerin... ...birbirlerine doğru... ...o güvensiz yerden birbirlerine doğru itildikleri... ...o karşılaşma anının büyüsü... ...ve ondan sonra da... ...gerçekten... ...o güvensizlik üzerinden değil... ...kendilerinin oluşturduğu alanın... E, ...güveniyle... ...beraber yani, devam etmek. Evet. Yani i̇nsan ruhu... E, ...işte şu anda neoliberal... ...politikalar diyorsak eğer veya yani... Bir türünde insan ruhu... E, ...nun gücü... ...tahaküme karşı... E, ...tahakümü devre dışı bırakabilecek... ...yetiye sahip. Bence... ...Gorz'un... Bütün kitaplarında ve bu son senin o de okumasını yaptığın kitapta <gülüyor> aldık, çıkan çok net cümle bu. Biz bu ruhumuzun kendi yolumuzda bir şekilde gitme çabasına girdiğimizde ve o birlikteliği sağladığımızda ama bunun neliği tartışılır? Tahküme karşı tahkümü devre dışı bırakabilecek güce yetiye yeteneğe sahibiz. bunu unutmamamız lazım o anlamda bir bir ada diyelim yani. evet ama işte ayrı ayrı adalar fakat bir arada bambaşka bambaşka sularda bambaşka düşüncelerde var olabilen ve bu e, bence şu an şu anda şu anlamda da çok önemli. E, i̇çinde bulunduğum e, güncel sanat camiasından doğru düşünecek olursam e, ben e, sanatın hep dönüştürücü tarafına inanırım. Hep e, sağaltıcı, dönüştürücü, bir sonraki adımımıza bizi hazırlayan, bir sonraki sorularımızı oluşturduğumuz bir süreç olduğuna inanırım. Dolayısıyla bu metinde bunu bulduğum için ve çok içten itiraflarla bunun sonsuzlaştırılan bir aşk üzerinden anlatılması benim için ayrıca önemli. Çünkü hayatın hep bir beraber paylaşılan ve birlikte giden bir eş simetrisiyle daha da anlam kazandığını düşünüyorum. Ve bu eş zamanlılık hem yaratıcı süreçte hem e, özel ilişkide hem e, bir birliktelik adına çok değerli olduğunu düşünüyorum. E, şu anda sanat e, camiasında gördüğüm en büyük e, kırılma bence tam da bu kırılma. E, bu. Yani estetikten hı. uzaklaştığımız ve e, insanların e, yan yana değil karşı karşıya durdukları ve e, güçlerini paylaşıp e, bir dönemi beraber kapatmaya yönelik ve bir sonraki dönemi beraber açmaya yönelik hareket etmektense çok kişiselleştirerek süreci ilerlemeleri. E, dolayısıyla bu kopukluk, bu temassızlık e, ciddi anlamda dil problemleri de yaratıyor. Evet. Gorgonzon e, 21. yani günümüze baktığımızda Gorgonzon e, Sartre tarafından da e, varoluşçu felsefeyle e, işte tanışıp ona nüfuz etmesi ve buradan yol alması dediğim gibi Hain'in bir tür varoluşçu manifesto niteliği taşıması şu yıllar içinde aldığı yol ilk başta kendi çevrelerinden de reddi, red görse dahi şu anda onu bizim vazgeçilmez romantik filozofumuz düşünürümüz su haline getirdi. Bu, bu tabii şu açıdan ters açıdan baktığımızda 21. yüzyılın içine düştüğü bunalımın ve buhranın da boyutlarını göstermekte. Yani yaşadığımız çağın dilden uzak oluşu bir kere yani dilsiz oluşu hı hı. E, pek çok alanda e, ama es zamanlı o kendiliğini yakaladığında da işte bir baş kaldırı sürecine geçmesi e, bunların analizlerini bulmak mümkün gorza yani bu kitaptan hareketle diğer e, eserleriyle de ilişki kurulduğunda bence anlamlı bir okuma tam da bugüne ait dediğin gibi çağdaş sanat e, güncel sanat ya da e, felsefe bir alanında çok anlamlı Bütününe bakmamız gereken düşünürlerden biri. Evet öyle cümleler var ki böyle cımbızla çekip çıkardığımızda gerçekten herkesin kendi kendine tekrarlaması gerek. Bence her yaratıcı bireyin ya da yaratıcılık kaygısında olan bireyin kendi kendine tekrarlaması gereken cümleler içeriyor. Her şeyden evvel bir yazar özelinden konuşacak olursak Gorz için. Ben bir yazıcı yazarım diyor. Yani bu demek değil ki bir anda bir şey yaratıyorsunuz ve ondan sonra hayır. Hayır. Gors'un sürece değer verdiğini evet. ve o sürecin öyle büyülü anlarda, öyle başka yerlere dönüştüğünü, öyle güzel ürünler verdiğini görüyorsunuz ki işte benim kendiliğindenlikten anladığım bu. Güncel sanatta da bu. Ee, görmekte sıkıntısını çektiğim e ...değerli olan e, da bu. E, dolayısıyla ben... ...kendi edimim olan... E, ...küratöryel çalışmalar üzerinden... ...bakacak olursam... ...bu metnin bana e, ince ince okuduğumda... ...çok şey kattığını, çok şeyi hatırlattığını... ...ve birçok insana da hatırlatma isteği... ...duyurduğunu bildiğim için... ...bunları sizinle açık da paylaşmak istedim. E, Hande Demircoğlu'na da çok teşekkür ediyorum. E, buraya benim için... ...bu benimle paylaştığı... ...ve bu sohbeti yaptığı için umarım e, sonsuzluğa diyen aşklarda buluşuruz <gülüyor> evet. şu, şu e, Schubert'ten dokuzuncu senfoniden e, kısa bir bölüm paylaşmak istiyoruz çünkü e, Dorin ve Gorse'un son dönemlerinde ee, hayata birlikte veda etmeden evvelki dönemlerde sürekli sonsuzluğa bakarak dinledikleri e, pasajlar bunlar. Sevgiyle kalın. D'ye mektup Andre Gorz üzerine bir okuma Hazırlayıp sunan İhan Çetin Kaya <Gülüyor>